Elbise Ana Şeyh Ana Rabbim İsmi Allahü Rahmânü ve Teala Nima Ada Kullu Halim ve Kullu Yekil. Tesālatu Lillah Allaş Şeyidin ve Allihi Sābībi Ramantu Abi İshārın Hilyat yü. Otuz, otuz, sayfasındayız. Ahmet sayfa sonuydu. Atletik isimli bu aralıkta seri bir fakat bir şey var. haris. Haris Mahallesi'nin. Akran olan bir yüksattım hayatını okuyorduk. Şimdi onun söylediği mübarek sözleriyle ilgili bölüme geldik, sözlerini okuyacağız Arapçası ile beraber Kâlesu ile Ahmet İbn-i Asım'ın Halil İhlas Bu tercüme-i hâli dahiş konukları olan Şahıs'a sormuşlar ki İhlas nedir diye İhlas tam sonuçlar işte soruldu O da bir cevap verdi İhlas, biliyorsunuz ne demek? Önce bir söyleyelim. İhlas, niyeti halis kılmak demek. İnsanın niyetinin halis olması, halis muhlis bir sâfi niyeti taşıması demek. İnsanın bütün amellerinde niyet esastır. Hadis-i şerife göre, ''İnnemel Amalı bin miyyal'' Ameller niyetlere göre değerlendirilir, mütafatlanır veya cezaya müstehak olur. Ameller niyetlere göredir. Niyetlerde ihlas denilen vasfa tabidir. Niyeti insanın iyisi, değil, Birinci kademesi, niyeti iyisi. İyi niyeti, İhlaslı ise, ihlasla katıksız, safi bir şekilde yapıyorsa, o zaman yaptığı amel makbul olur, sevaplı olur, güzel olur. Onun için ergaib-i yaptığı işlerin iyi niyetle, belli bir güzel maksatla yapılmasını ve niyetin de halis olmasını, ihlaslı olmasını çok kollamışlardır. Yani her işinde Kendisini kollamıştır, içini kontrol etmiştir, kalbine bakmıştır, niyetinin halis olmasına çalışmıştır. Allah'ın rızasını arayan o mübarek önemli işidir. İhlasın olmaması nedir? İhlasızlık nedir? Rüya. Rüya ne demek? Rüyada Türkçe sevine kelime serimesine karşılığı gösteriş demek. Yani, yaptığı iyi ameli, iyi bir niyetle yapmıyor da gösteriş için yapıyor, rüya Eğer gösteriş için yapıyorsa rüya derler, şöhret için duyulsun diye, namı şanı yayılsın diye yapıyorsan süm'a derler. Süm'a senyada, işitti manasında, rüya da rüyiyet masalarından, görmek birbirinden. Yani göstermek için yapıyorsa rüya, duyursun diye yapıyorsa süm'ah derler, rüya ve süm'ah. Bu ihraçsızlık demektir, çünkü Allah için yapmıyor da kullar değersin diye yapıyor, kullar görsün, kullar duysun, kulların arasında namur yürüsün, şanı bilinsin, yücelsin diye yapıyor, makbul değil. İhraç önemlidir, onun için ihraçın da incelikleri vardır, ihraç vermek kolay değildir, insan İhlaslıyım dediği zaman bile Kendisinin farkına varmadığı bir takım ince Kötü Ters duyguların içinde olabilir Geçtiğimiz haftalarda Misal olarak Muhtelif bazılarımda söylemiştim Bir mübarek saat Meşhur bir kişi Namazları hep cemaatle kılarmış, camide kılarmış İmamın arkasında kıvarmış. Biliyorsunuz. Sevap imama geliyor. imandan imanın arkasındaki şahsa geliyor, ikinci. Üçüncü, arkasındaki şahsın sağına geliyor. Dördüncü, soluna geliyor. Beşinci, sağdakinin sağına geliyor. Altıncı, soldakinin soluna geliyor. Böyle sağlı, solda, sağlı, solda devam ediyor. Ama arkası çok önemli. Yani tam imanın arkası, cemaatin en Efendim e, kıymetli yeri böyle en kıymetli insanı getirirler Yani imama namazda bir arıza gelse Namazı bırakmak zorunda kalsa Yerine inanlar geçebilecek Adım atıp geçebilecek şahsı oraya getirirler Ve orası sağlıklı yerdir İhtiyar, mübarek insanlar orada namaz kılar ünliyette Halim, fazil kinçelere verilir orası Ön satın, ön satın en kıymetli yeri en ortasıdır, imamın arkasıdır. Şimdi o mübarek saat, bilmem 30 seneye yakın, yirmi küsur sene hep namazı cemaatle kılmış, aferin. Hep de arkasında kılmış, aferin. Bir gün bir özrü olmuş, cemaate gözükmüş, bugün mesela trafikten sıkıştık. Anamlar kal kalıyor diyor, tıkanmış, bilmem ne, efendim bir araba ötekilerin yolunu geçmiş, geçmiş bilmem koşuyor diyorlar. Reciktik, fazla yetişemedik. Burada efendim, arkada ikinci cemaat yaptık. Yani böyle bir sebeple cemaate yetişememiş, ta arka tarafta namaz kılmıyor. Arka tarafta namaz kılınca da utanmış. Vay demiş, benim gibi alim, fazlım bir kimse böyle ta arkada, en son safta böyle namaz kılıyor diyor. Birisi görse benim halim ne nice olur demiş, ayıplarlar benim. <gülüyor> Camiye erken gel, gelir alim insanlar, ezandan önce gelirler, en Ön safta da yer alırlar. Böyle arkada kalmak biraz yani böyle şey iyidir, yani arkada kalmak. Utanmış, yani beni görmeseler falan diye işine müküldü gelmiş fakat kendi kendisini kontrol eden insanlar ya bunlar ah daha ya ile yapıyormuşum 30 yıllık küsur yıllık 27 yıllıklar da Kaza kazâ etme edemeye başlamış olmadı diye şimdi i̇şte yani e, ihlası böyle takip eder bu insanlar bu mübarek zaptlar şimdi zararlar da büyüklerine ihlas mı diyor diye buna da sormuşlar ile Ahmet İbni Asım'ın amel ihlas İhlas'tan buna sordular. Nedir ihlas diye? Bir sonra açtılar, sordular. Sakaret. Tarif ediyor ihlası. İzâ amel te amel'e. Bir ibadet, bir amel, bir güzel iş yaptığı zaman. Amel'e salihan. Salih uygun. iyi demek. amel salih işlediği zaman. Feren kehibbe entül kerebbihi. Bu yaptığınla anılmayı istemiyorsan, bir. Bu yaptığını insanlar bilsin de anılsın diye istemiyorsan, bir. Sevmiyorsan bunu. Ve tu'azzama min ejdi amerika, yaptığın işten dolayı hürmet görmek de istemiyorsan, iki, velem tatlub sevâbe amerika min ahadin silahı, Yaptığın amel-i sahibin mükafatını da ondan başkasından beklemiyorsan yani Allah'tan başkasından da bir a bir mükafat bir para bir pul ne kadar beklemiyorsan tezerte Amerika işte ameli islası yapman budur demiş. Üç şey söyledi. Bir bu yaptığın güzel ibadet taatdan dolayı anılmayı sevmiyorsan mamunun söylenmesini, efendim anılmasını söylemiyorsan, bu işi yaptım diye, aferin demişim anladan diye hürmet görmek istemiyorsan, sevabın, amelinin karşılığını da ondan başkasından beklemiyorsan, Allah'tan başkasından, işte ihlaslı yaptım demekti bu ameli diyor. Evet, biz de bunlara efendim bu şekilde Hatırımıza olsun dikkat edelim. Kimisi işte buyur soskaya dersin teşekkür ederim almayın. E buyurken işte yiyelim teşekkür ederim almayın. E buyur, yani söylemek istemiyor oruçlu olduğunu. Oruçlu da, bugün müneklim demek istemiyor. Neden? Söylersem amelimi gösteriş yapmış olur, olurum diye saklamak istiyor yani orucunu gizli tutmak istiyor. Güzel. Mesela bu e, iyi bir şey. benim gibi. birisi çarşıda alışveriş yapıyormuş. Sakallı efendim. Satıcı da malın fiyatında demiş ki sen mübarek bir adamsın, sakallısın şu kadar tezcilat yapayım sana. Yok demiş. Ben Müslümanlığı öyle tezcilattakiler satmam demiş. İstemem demiş. Yani sen mübarek adamsın diye tezcilat yapıyor. Ben o şey istemem demiş. Müslümanlığı ticarette yani kazanlık unsuru yapmak istemem demiş. İşte ihlas böyle şeyler yani. Evet. Vekalı Ahmet'i en kud ta tava do, manağa ancak şimdi ve ematen minsel Aşağı doğru beş altı tane söz söyleyecek. Hep efendim en faydalı kelimesiyle başlayan. birisi bu. En kud tava do en faydalısı yani terazi yapıyorsun sen mütevazı olanı Allah sever bir mükafat verecek e ne kadar güzel terazi yaparsan, mütevazı olursan Allah o kadar büyük mükafat verir, o kadar sayıda görürsün teraziun en taygalısı diyor nedir? ma ne ka kibre senden sübri sürüp atandır hiç kibir bırakmayan içinde ve emat mincel -e kadar içinde kızgınlığı da öldürendir. Şun demek istiyor Allahu varer o mübarek. Yani telazlı tam iyi bir telazlı olması için ne olacak? En faydalı, en makbul, güzel telazlı olması için ne olacak? Hiç içinde kibir olmayacak. Tamam. Sana karşı bir saygı duydu yapsalar bile efendim ondan rahatsız olmayacaksın. Ve amaça kadar saygı saygısızlık yapana karşı da içinde bir kızgınlık olmayacak, Kızgınlığı da öldür, öldürmüş olacaksın. İşte bu tevazu güzel. Evvela Allah'tan birisi bir gemiyle seyahat ediyormuş. E Tabii kafasında yazıyor ki böyle manşet yok ki bu Evvela Allah'tır, bu büyük zattır falan diye. Bir de egitisi eski eskiyse Eskiden hani 40 efendim yamalı hırta giyerlermiş Yamar yamar giyerlermiş Atmazlarmış veya gösterişe önem vermezlermiş Veyahut tasarruf olsun diye yaparlarmış Eh kıyafeti pek gösterişli değil Arnında da efendim Görüşünde de yazı yazısı yok Efendim. Birisi yolculuk esasında Cemile tabii vakit geçecek ortaya çıkmış, halkı bir bilecek hokkabazlıklar bir şeyler yapıyor. Bir de hokkabazlık yapmak için birisini ortaya çekmesi lazım. Onun üzerinde efendim hokkabazlığı icra etmesi lazım. Şöyle gemide kendisini seyreden insanlara bakmış bakmış, tabii haklı bir insana ortaya çekemez. Efendim gözü bunu tutmuş. Bu fakir bu, ben, efendim, bu böyle Tek kıymetli gibi görünmüyor diye çekmiş bunu ortaya yakasından bunun üzerinde hukuk atdıkları şeyleri halkı güldürecek şeyleri yapmış tabi bunu küçük düşüre düşüre yapmış bu şeyleri halkta gülmüş tabi yani mühim her hoşçakalık geçirmek onların nazarında şimdi bu diyor ki hayatının en mutlu dakikalarını diyor da çünkü diyor Baktı baktı o kadar insan içinde en sefil, en aşağı, en efendim böyle düğmesini olarak beni gördü diyor. Ona, on, ondan çok haz duydum diyor. En derdi ben beni bulduğuna, yani ona sevilmiş. Adamların şöyle bak, kız bak şöyle dursun. Efendim yakasından tutuyorlar, ortaya çekiyorlar, efendim, maskara ediyorlar, e, halk gülüyor bilmem ne filan. Bir de memnun oluyor, bak beni... En gördü diye, efendim, memnun oluyor, hankam içinde en şey gördü diye. İşte bunların halleri, durumları bu. Demek ki biz tevâdû sahibiysek, bu sözden çıkartacağımız şey, efendim, içimizde hiçbir şey değil, ya ben büyüğüm, mevki makam sahibiyim, ilim ilfan sahibiyim, zenginim, hatırlıyım, yaşım şu kadar, bilmem ne filan hani böyle bir şey malzeme kalmamış olacak içinde hepsi atılmış olacak şimdi gezdiğim yerde bir yerde efendim bazı mevzu olarak bir noktaya geldi dedim ki Müslüman'ın Müslüman'a dargın durması haram. 3 günden fazla dargın kalmak haram barışmak lazım işte bak Kandil Gecesi'nde bir yerde toplandık da bir anda Efendim çağında kandil gecesinde Efendim hiç ortada sebep yoksa bir dargınlık yaptı gitti. Halbuki öyle yapmaması lazım. Dardımın haram. Efendim hele kandil gününde, sebepsiz yere de böyle bir problem ortaya çıkartmaması lazım filan diye söyledim. Biraz da tesirli oldu söylediğim söz etkiledi yani kimisinin içine yer etti sözüm. Kimisinde öyle cezmeye çatacak bir oldu falan. Birisi dedi ki, efendim dedi bu toplantıda dedi. Ben dedi efendim eee olduğumuz birisi var dedi. Barışmadı dedi. İki defa ben teşebbüs dedi. Olmadı dedi. barışmadık e, dedi. Ben de dedi, baronbanca dedi. Onun gelmesini bekliyorum. Ondan barışmadım dedi. Şimdi ben bastırdım ya. Kandil gününde de kalır mı? günahtır bilmem nedir diye efendim iyice bir bastırdığım için yani hocam ben iki defa teşebbüs ettim ama artık ben yaşça o gelsin diye artık teşebbüs etmedim efendim e, barışmadım. Ben diyor kendisini böyle savununca dedim ki kaybettim. Üçüncü defa gitseydin gene sen kazanacaktın. Dördüncü defa gitseydin gene sen kazanacaktın. Bak ne düşünüyor ben ondan o gelsin diyor. Protokol düşünüyor. Yaşsa ben büyüğüm, o gelsin diye. Burada ne diyor şey, bu mübarek saat, şu kitaptaki şu şey, kalbinde hiç kibir kalmayacak, hepsini çıkartacaksın. Bırak büyüklüğü de. Mühikinin üstün olduğunda bırak, haklı olduğunda bırak, efendim zengin olduğunda bırak, falan şeyleri bırak, hiçbir şey kalmasın, tam tevazu olsun. İçinde biraz kırıntı kalmasın, bir de kızma. Kızgınlık da kalmasın karşı tarafa. Yani senin terazu olunca Karşı seni saymadı Sen de, sen de sayılmadığından dolayı Kızdın olmadı Kızdın da İçindeki kibirin kırıntısı da kalmasın Sana hürmet göstermeyen Kimseye Kızdınlık da yapma Onu da sür içinden diyor Yani terazuyu böyle Sağlam olur diye En faydalı terazu böyle olur diye bildiriyor Tabi çoğumuz bu davranışlarımızdaki duygularımızı bunlar gibi kontrol etmiyoruz. Biz şimdi unutmuşuz bu çağın insanları böyle kendi içinize dönüp kendimizi kontrol etmeye, hislerimizi tahsil etmeye yönelik çalışmalarımız az. Bunları hiç o büyüklerin bu meselelere nasıl baktığını, kendilerini nasıl ıslah ettiklerini, efendim, nasıl Allah'ın rızasını kazanacak, yembe hareket ettiklerini gösterdiği için okuyoruz bu kitabı. Bu kitabın büyüklüğü orada. <gülüyor> İkinci Vekale Ahmet'im yine Ahmet İbni Asım'ın dedi ki Elka'ul iflas Mânefâ anferriyâ ve tezeyyûn ve pasanna rüya ihlasın da en faydalısı yani en sağlam olan ihlas nasıl birincisi teraviu anlattı ikinci de şimdi 3-4 tane verecek dedim ya efendim şimdi de ihlası anlatıyor ihlasın en faydalısı yani en güzeli pannot alanı hangisidir içinde hiç rüya bırakmayan riyal Kırıntı, kırıntısı bırakmayandır yani hiç başkasına gör, görsün şu amelimi de bana aferin desin beni beğensin gibi göstermek arzusu içinde kalmamasıdır bir ve tezeyyim bir de kendini süslemek o amelle tezeyyim etmek arzusu da olmamasıdır ve tasarlı yakmacık da olmamasıdır yani kendin evimde olduğun zaman bu namazı nasıl kıyacaktım? Sere serte daha rahat rahat kıyacaktım, elin kolunu sandviye de kıyacaktım. E camide bu e, kendine bir tavır eda vermek ne oluyor? Gürşemiş oluyor. Gürşemiş oluyor. Evinde kıldığın namazla camide kıldığın namaz arasında eda farkı varsa camideki daha güzelse sende şey var, rüyakarlık var. Sen yapıyorsan bende rüyahtanlıklar, yani sen dediğine üzülme yani sen de veya ben de veya falanca şahısta eğer evde kıldığımız namaz ile camide kıldığımız namazın arasında şekil bakımından camideki daha böyle salpanaklı edalıysa ha demek ki biz halkın bizi beğenmesini istiyoruz da burada tasarlı olur, saltanatlı efendim yapmacıklı oluyor demek ki rüya var <gülüyor> şu yapıyorsak demek ki rüya nasıl olacak? eşit olacak eşit olacak hatta evdeki daha üstün olacak hatta camideki halk seni beğenmesin diye hani bir de geçtiğimiz derslerde şey anlatmıştık Melamet meşribini anlatmıştık Büde halkın kendisi beğenmesin diye tersle hareket edenler de var. Halk sevmesin, halk etmesin, şöhret olmasın, evrenden intikam olmasın diye. Aksine kendisini inadına beğenilmeyecek gibi gösterenler var. O da melahet beşirli diyoruz tasavvufta. Yani halk kendisini beğenmesin, tanımasın, beğenmesin diye aldanmayanlar var. Birinci daha, üçüncüsü güzel, ihlaslısın. Camideki evindekinden üstünse, demek ki camide halkı düşünüyorsun, gösterişi düşünüyorsun, e, o zaman sende tehlike var. İhlasın en sağlamı, en saygıysı hangisidir? İçinde hiç gösteriş arzusu bırakmayandır. Süsleme, anemli yani süsleme arzusu bırakmayandır. Soğalama ve yakmacık bırakmayandır. Yakmacıksız, süslemesiz, rüyasız, sâfi oluyorsa, heh. İhlas bu işte. Böyle olmuyorsa rüya var. Az rüya çok. Rüyayı diyor Peygamber Sadem ve Sadem Efendimiz efendim böyle her kolay anlayamaz. Karanlık gecede taşın üstünde karıncanın gezmesi gibidir. Ayak sesi duyulur mu karıncanın? Karanlıkta görülür mü? Görülmez. Gizlidir. Saklıdır. Onun için çok dikkat etmek lazım. İnsanın temesi iyi Kontrol altına alması lazım, duygularına dikkat etmesi lazım. Hani bazen de hazretlerinin bir hikayesi var. 30 sene yaya hacca gitmiş. Her gün bir hatim indirilmiş. Yaya hacca gitmenin sevabı çok büyük tabi, her adımına büyük sevaplar görülüyor efendim tam Arafat'a çıkmışlar Arafat içinden nefsi buna demiş ki e, Hazret, hadi iyi, iyisin, iyisin iyi işin iş bak sana sene hacca yaya geldin gittin her gün bir hadim indirdin ah oh, artık efendim ne iyi durumun demiş nefsi kimse bir şey demiyor kendi içinden böyle bir duygu gelince neden gelir bu duygu kendi amelini beğenmek kendi yaptığı işi iyi sanmak Beğenmek nereden gelir? Ya şeytandan gelir Ya nefisten gelir Nefsi beğenir Ya da şeytan onu sakıttırmak için yaptığı işi Hoş gösteriyor ona İkisi yanlış. Nefsinden geldiğini tabi hissetmiş Hemen demiş ki Ey Müslümanlar Müda etmiş seslenmiş Otuz sene yere hac ettim Her gün hakım indirdim Bunları satıyorum demiş Var mı Allah? Herkes birbirine bakmış ya adam Birleşme verdi kafasına aklında bir yüzde var Efendim Tabi kimse de kimsenin böyle bir çösesinden para çıkartıp da Almaz yani böyle Börekçinin birisi çörek satan Adamın birisi tamam demiş ben alırım Üç çöreği alırım demiş Tamam demiş Satarım demiş ver üç çöreği Üç çöreği almış, poğaça gibi gözümün geliyor. Efendim, üç tane çörek almış, otuz, otuz tane Hacci sattı sevabını. Her gün yaptığı efendim, e, hatinin, hat mi Kur'an'ın Kur sevabında sattı, ee. üç tane poğaça aldı. Burada da kenarda bir sıcaktan bir bir aç köpek duruyormuş içine geçip, Efendim şöyle bir tanesi ona atmış Mut luk yutmuş Poğaça gibi düşündüğün ondan yani Bir defada da göre demek ki küçük bir şey İkincisi de atmış Onda yutmuş İkincisi de atmış onda Oturmuş kenara Gözünü kapatmış Nefsine hitap etmiş Şimdi demiş ey nefsim demiş Söyle bakalım şimdi demiş Hangi amelle beğeneceksin Niye beğeneceksin de bir şey kalmadı Bombaşsun hadi bakalım Şimdi veya ben kaldım demiş. Allah'ın rahmetinden başka el dağılacağın bir şey kaldı mı şimdi bakalım? Adamların büyüklüklerine bakın yani. Düşüncelerine bakın. Yani şakaya gelmez bu iş. İntikafa giriyor, girip ön gün içtikaf yapıyor. Tam intikafın içinde Tabi şerhi takip ediyor mu, şerhi manevi bakımdan takip ediyor, şu iltikahtının sevabını ver bana Şerhi yok ortada ama içine böyle bir düğür geliyor, nereden geliyor, şerhi gönderiyor, tersizlik çalışıyor, iltikahta Şerhi mesaj gönderiyor ona, iltikahtının sevabını ver. Ben ya? ya işte o gün ben aç kaldım, ben susuz kaldım, ben uykusuz kaldım, ben bu kadar namaz kurdum, bu kadar imade ettim, bilmem ne, köremiyor. Yani insan küçülüp bir şeyi bile veremiyor. E bir haccı sevabını insan, bir insan bir hacı elinde bir defa yapıyor, çok insanlar. Şurası da yatamıyor, otuz haccı insan görür mü? Bir hakim indirsen sevabını bana verirse birisi görür müsün kolay kolay? Allah'tan Meclis Ağabey'in kendim istiyorum dersin Niye verdi bunların hepsini? İnsanın kendi ameline mağdur olması Onunla kibirlenmesi, ona dayanması, itimat etmesi doğru değildir de ondan Çünkü Allah ne kabul etmediyse Allah'ın lütfuna dayanacak, Allah'tan isteyecek, Allah'tan bekleyecek Onun için o duyguyu içinden set, setmesi lazım E o değilim İlle ona söyler, otuz, otuz defa hac ettim hem de yaya hac ettin, ne kadar sarak kazandın, efendim her gün hatin indirdin, ne kadar sarak kazandın, atamazdın mı bunun içinden? İnsanın içinden duyguları çekil atmak, elbise çıkartmak gibi kadar değildir, saplanır kalır. Fikri sabit diyoruz, İbe, fix diyoruz, insanın içinden kolay çıkmaz. Çıkartmak için ne yapıyor? Biliyor, üstad, büyük üstad, biliyor. Ne yapıyor? Öyle bir çıkartıyor ki içinden iki bile onu düşüremeyecek gibi Hani ne yapmış Endülüsü Fetheder tarihi İdmi Ziyar askerlerin gemilerle Afrika'dan İspanya Yarımadası'na Cebel-i Tarık hiç geçirmiş Gemilerden askerler inince Gemileri yaktırmış Çoyur, çoyur, çoyur, çoyur Yerken ye, direk Şurak, gemi yanmış Gemiler kalmamış yani ne? Geriye dönüş imkanı yok artık askerlerin. O gemilerle bir tarafa geçtiler. Geriye dönüş imkanı vasıtası yok. Askerlere çıkmış karşısına demiş ki, ey mücahitler, ey Müslümanlar, ey yeminler. Bak demiş, gemileri yattım. Önünüz derya gibi düşman, arkanız düşman gibi derya. Genize girseniz ne olursunuz? O da o da size elim getiriyor, o da düşman gibi. Deniz de düşman gibi size. Arkanız düşman gibi derya, önünüz de derya gibi düşman, kalabalık düşman. Bu düşmanı yenmekten başka şareniz yok demiş. Şimdi o mücahitler ne yapar? Siz olsanız ne yaparsınız? Tabi anlamak için kendinizi onun yerine koyacaksınız, ne yaparsınız? Hayır dersiniz, tabuç Yani. Gerçek dursam bu düşmanın karşısına, bunlar beni kılıçtan geçirir. Kaçmak istesem kaçıma imkanı yok. O halde mutlaka düşmanı yenmem lazım der insan. Öyle çarpışır. Bak komutanım büyüklüğüne bak. Yani evet, Müslümanlar ölümden korkmaz, mücahittir, şimdiyi ister. Hepsi tamam, iyi, güzel, hoş da ya korkarsa, ya içine bir korku geliyorsa, ya bir gevşek tutarsa işi, ya geriye kaçarsa, işi sağlama bağlıyor. Usta, usta kendinden olduğu için. Yani öyle bir şekilde közülmüyor ki işi kaçırsa, kaçamak noktası bırakmıyor. İşte ihlas, işte Allah'a kulluk etmenin incelikleri bunlar. Büyük istatların büyük men menkıdeleri bunlar, menakıdı. Evet. Vekale Ahmet'u Aynı ravi söylemiş ki bu Ahmet'in ve Hasim'in Antarki şu sözü de buyurmuş Enfe'ul fakri ma kinte bihi mütecellimen ve bihi Şimdi ne mı içinin de fakirliği sayan? Yok. İçinize de fakirliği sayan var mı? Yok. Bu, bu mübarekler Fakirliği sevmişler, istemişler, zenginlikten kaçınmışlar, elinde para biriktirmemişler. Para geçmişse bile zengin olduğu zaman bile vermişler fakir olmuşlarken. Para bırakmamışlar ellerinde. Fakir, fakirlik bunların medarı, iftarı olmuş, gayeleri olmuş. Kisitlardalardır, hiç kisitlardalardır bu fakir. Sen sakrı sana istedin tavsiyeler tavsiyelerle yaptım. Şimdi burada da şunu söylüyor. Sakrın, takirliğin en saygılısı. Yani en halisini anlatıyor. Nasıl olacak? Makince birini özel bilen. Edindiği zaman onunla tam iyi bir derviş olduğum, tam onunla güzelleştiğim, ve dini radiyemle ona razı olduğum zamandır. Yani, öyle bir fakirlik üstüne çöpecek şey olacak ki tam derviş olacaksın Dervişliğin tam olacak onunla Hah, iyi bir güzel bir derviş oldun güzel, cemil denilecek bir hale göreceksin ve razı da olacaksın rezersizlik göstermeyeceksin biliyorsunuz Bursa Kadısı iken Bursa şehrinin efendim şu kadar altın lira aylık maaş alan konağı olan, müdahşirleri olan, efendim, makamı meykiye olan Kadılık vazifesindeyken Aziz Mahmud'u Hüdayidat'ı cennet mekan Üç tane hazretlerine derviş olmaya gitti Efendim dedi Ben size derviş olmak istiyorum Neden oldu? O da uzun Selametini gördü de onda tasavvufun büyüklüğünü gördü Efendim Marifetullah'ın ya olmanın ehemmiyetini anladı. Zahir ilminin yetersiz olduğunu gördü. İhtade Hazretlerine gitti. O zamanın evliyası, büyüğü, meşid-i Efendim size mühit olmak istiyor. O da dedi ki sen kadılığa devam et. Bizim bu işimiz zordur. Efendim işte orada ümmeti mühimmede faydalı olsun. Nahkum eder ibadet edersin, dalgaları bilmez gibi. Ne söylediyse tabi ise tabii yanında bildik de, işte de kabul etmedi yani şey şey efendi biraz nazlandı. Sen elkonu da derbişlik yapma, bugün derbişlik biraz da zor falan diye söylediğince, dedi efendim razıyım, e, hepsini emirlerimizi tutacağım, efendim tam derbiş olacağım istiyorum falan deyince, ısrar edince. Evet eh, dedi ve ona şimdi bir takım hizmetler verdi hadi bakalım tekkenin yüz numaralarını temizle tekkenin, tekkenin yüz numaralarını temizleme fazlası senin dedi daha güzel şey dedi sokaklarda şöyle bir halk şunu görsün bakalım girersak dedi efendim sırtına eskiden böyle sokaya alınlarmış sokaya itlere Ciğerler takarlarmış, öyle takarlarmış, böyle iki taraftan, uzun göğürtçiler vardı eskiden böyle e, Sırtına böyle koyup iki taraflı, terazi gibi İşte e, ciğerleri de öyle sakıyorlarmış Tabi değmiyor, havada duruyor Üzler alıyor, çabuk kopmuyor filan Şimdi bir ciğerlik Tabi ne yapacak Yarı baka ciğer verdiği zaman elini ciğeri alacak Kesecek, eli kalmayacak, bilmen mesela tartacak, içecek, kediler arkasından niye niye diye dolaşacak efendim. Bu e işte bir basit bir meslek yani. E neydi bu? Konakta minderin üstünde oturan, burası baş dosydi. Maksurlu bir insanda, yapmış öyle şeyi. Çok ciğer satmış. Halka bir şey oldu mu? Halktan korkma diye anlaşıldı yani. Hakkı derse desin. Allah Hazretleri için halkın beğenmeyeceği, ayıp işi yaptı. Haydi bakalım şimdi yüzler araları temizle. Yüzlerle bir temizlemek vazifesinde iken huzurlu sesleri duymuş. Efendim. Veya bu şamatalı davul yoruna yürüldü böyle şey Sormuş nedir bu diye Kendisi iyi numaralar müddetçisi temizlikçisi ama Demişler ki bunu yeni kadı efendi geldi Sen ayrıldıktan sonra kadı geldi Efendim şimin halkı onun karşılığına çıktı Merasimler Bu o merasimdir, davul sesleri de bu merasimden gelen seslerdir Dedi haderci bunun içine bir acı çekti. Ya kendilerine demiş ki ey Mahmut ey Aziz Mahmut işte bak o makamı bıraktım da öyle kıymetli izzetli makamı bıraktım da geldin şimdi bu camide böyle yüz numara temizli, temizliyorsun bak yerine bir başka adamı ettiler bu olacak şey miydi falan diyor pişmanlık gibi bir acı burukluk bir şey saplandı yüreğine Anlayabiliyoruz yani şeyi, durumu Kıskanır gibi Hasretlik duyar gibi Pişmanlık duyar gibi Ah neden ettim falan gibilerden Bir duygu Ama en kendisini toparladı Hemen kendisini toparladı Ha Bu duygu nefsinden geliyor dedi Nefsim Nefsim istemiyor bu şeyleri Nefsinden geliyor Halbuki ben şeyhime intisat edeceğim zaman Söz vermiştim nefsinin arzularını kıracağım onun ömürlerini tutmayacağım onun, onun, onunla mücadele edeceğim cihad edeceğim demiştim binaenemez bu mevsim bu sesine kulak vermemem lazım dedi seni, seni zalim nefis seni dedi sonuç olarak kulak vermiyorum dedi yüz numarayı sakalıyla temizlenmek için övüldü yani nefsi hor olsun diye sakalıyla yüz numara süpeci öyle ya Sakalıyla evlirken arkadan çocuğu yapışmış yakaladı. Evladım demiş, sakal şünlüdür, yücektedir. Bu işe yarasız imtihan kazandım demiş. Yani o duyguyu onun gönlüne veren, o o duygunun içindeki fırtınasını gören ve ona karşı efendim e, tavrını gören müsibiyetli. <gülüyor> Görüyor. E, Sakalı da şey yok. Yöre bir gitmeden arkasından ne dişiyor? Tamamdır, evet. Öldü de demiş. Yani sıkkını, sadatatını, vefasını göstermiş oluyor. İşte böyle. Dervişlik yani böyle bir şey. Tabi zenginlikten fakir oluyor insan. Çünkü bu varlıklarla efendim, o makamlar geçilmiyor kolay kolay. Bu nefsin kibri kırılmıyor, bu nefsin sertliği yumuşamıyor, insan hızaya gelmiyor, hepsini bırakması lazım, tam böyle kirim kirim ve e, fakir olması lazım. Hiçbir şey yok ki yani, ayağı çıplak, başa çekilmemek dedikleri gibi, bir fakir muhtaç kulumun, bir içaret kulumun noktasına giriyor e, insan, işte o zaman tam böyle şey oluyor, hiçbir şey yok. Mevlası var, Mevlası var, Ebu Bekir sitikası Ya Ebu Bekir her şeyi tasarlık ettin, şunu çocuğuna ne bıraktı? Allah'ın Resulü bıraktın demiş, Allah var ya Allah insanın dostu olursa ne yapıyor o Yani muhtaç olur, tam Allah'a bağlanırsa fakir olur, tam Allah'a bağlanırsa dünyanın en güldüğünü çünkü kainatın sahibine bağlanıyor. Evet. Kaç dakika kaç dakika öğretti? Birisi sayıyordu, birileri de Kaç? 45 iki tane daha söylemiyorlar. Dediler. En faul a'mali ma selimet min afatiha ve ve kânet makbul eten nîkâ Bu da enfa diye başlayan dört sözün dördüncüsü enfa-ül âmâl en yüzde yüzü, halisi, en faydalısı, yani en tanrı demek istiyor Şimdi dört dörtlük diyorlar, dört dörtlük müzik tabiridir yani tam demek yani yüzde yüz deriz, tam deriz Evet bu da, da en faydalı amellerin en faydalısı yani en tamı, en güzeli hangisidir? Ma'sulimet min afatiha. Amelleri heba eden afetlere bulaşmamış olandır. Mesela kardeşlerim, amelden güzeldir, ameli sabitler güzeldir. Namaz güzeldir, oruç güzeldir, hac güzeldir, zekat güzeldir, cami yaptırmak güzeldir vesaire güzeldir ama bu güzel amellerin tehlikeleri vardır. Tehlikeli noktaları vardır. İnsan onları yaparken tehlikelerini göz önünde bulundurmazsa bu ameller heda olabilir. Heda hem mensura, boşa gidebilir. Mesela namaz kılarken rüya ile kılarsa sevabı gider. Hac ederken efendim cidel ve kusruk ve refes denilen Kur'an-ı bunlar anlatılıyor Arkadaşlarla çekişme efendim, Günahlar ve efendim, edepsizlikler yakarsa haccın sevabı gidiyor mesela Zekatı verirken karşısındakini yücezse başa kakarsa kalbini kırarsa zekatın sevabı gidiyor yani amel güzel ama yapılan iş güzel ama iyi yapılmadığı zaman Boşa gidebiliyor Hava alabiliyor insan Hava gidebiliyor, boşa gidebiliyor İşte bu afetleri bilmek lazım Namazın kabul olmamasına sebep olan Afetler nelerdir Say hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Orucun kabul olmamasına sebep olan Afetler nelerdir Biliyorsunuz Şimdi oruç ayı da yaklaşıyor Ramazan geliyor Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şerifinde nice oruç tutan insan vardır, akşama karı, aç ve susuz kalmaktan ibaret. Şeraf Aç ve susuz kalmaktan ibaret. Neden? Oruç sadece yemek yememek değil, su içmemek değil oruç. Oruç, gözün harama batmaması demek, dilin yalan dolan günah söylememesi demek, Elin harama uzanmaması demek, efendim, diyorlar ki efendim denize girmek orucu bozmaz. Sen de önce e, plaja bileceksin, o kadar çıplakların arasında efendim, denize gireceksin, ondan sonra ağzına su kaçtığınız, su kaçmadı. İsterse kaçmasın, senin de önüne çıplaklarla böyle de mi gidiyor? Yani afetleri işte, orucunu afetir, efendim, ne lazım afetir. Bunları öğrenmek lazım muhtemelen kardeşlerim. Çünkü boşa gitmemesi lazım. O kadar namaz kılıyoruz, o kadar para harcayıp hacca gidiyoruz, geliyoruz. Hani gelenler. Bir Ramazan 30 gün oruç tutuyoruz. Ve bunların nelerden boşa gittiğini mutlaka öğrenmek lazım. Sormak lazım hocalara. Hocaların da derslerde bunları anlatması lazım. İmam Bezali İhya-i böyle ilk kitabında, ilk cildinde hemen anlatıyor. Efendim, orucun afetleri namazın afetleri, lisanın afetleri, kulağın afetleri, gözün afetleri. Ne demek? Yani gözle yapılan günahlar ve bundan dolayı başa gelen efendim cezalar, belalar demek. Bunları bilmesi lazım insan Hem bilmesi lazım, hem öğretmesi lazım. Çoluk çocuğuna, hanımına, kendisi bilmesi lazım. Öğretme durumunda olduğu etrafındaki insanlara da öğretmesi lazım. Evet. Evet. Amelden en faydalısı bu ahletlerden salim emret işlemiş olanıdır. İkanet makbul eden minçe ve senden Allah'ın kabul ettiğidir. Yani Allah bir ameli kabul etmemişse ne yaparsan ya Allah kabul etmemişse hiç kıymeti yok. Mühim olan efendim Allah'ın senden o ameli kabul buyurmasıdır. O kadar o kadar Yıllar geçiyor O kadar ibadetler, taatlar ediyoruz Efendim bilmem ki kabul öldü mü olmadı mı Kimse bilemiyor yani bilemez Onun için devamlı böyle hazır üzere, korku üzere olmak lazım Dikkat üzere olmak lazım Efendim ve e, Durumu daima kontrol etmek lazım Bizim tasarvutun prensiplerinde bir verdir. Yani, efendim, daima kendisini kontrol etmek, daima uyanık olmak, daima gönlünün bekçiliğini yapıp, gönle başka fikirlerin girmemesine çalışmak gibi şeyler vardır. E, Bunları, e, tabii insan sözde söyleyince de olmuyor. Bir eğitimle olur bunlar. Bir e, eğitimin içine girdiği zaman olur. Allah şöyle görüyorlar, cümlemize tabii iraretleri rızasına uygun bir şekilde yetmeyi nasip eylesin. Afetlerini bilip o akıstilere maruz bırakmadan ibadetleri güzel icra etmeyi nasip eylesin. <gülüyor> Vekale Vekale ve kale Ahmedi, Birinci kale Ravide Aynı Ravide dedi ki demez. İkinci kale Vekale Ahmedi. Ahmet'i Asum'un Antakir dedi ki ''Min alameti kılleti mârifetil abdudu neslini, kılletil hayayı ve kılletil havsî'' Kişinin neslini bilmediğinin alametlerindendir. Kişi neslini bilecek. ''Men arafa nesrehu ve kadar arafa raddehu'' bilen Rabbini bilir. Kişi şu içindeki nefsini bilecek, tanıyacak. Marifet ne demek? Bilmekten öte tanımak demek. Tanıyacak nefsini. Nefsini bilip tanıyacak. Bu bir şart. Nefsini bildikten sonra marifet Allah açılıyor. Allah'ı bilmesi o zaman mümkün oluyor. Tabii bu sözün de izahı çok geniştir, derindir ayrı. İnsanın kendi nefsini bilmediğinin, kendisinin nefsini tanımadığının veya az tanıdığının alametindendir ne? kıllet Haya Hayasının, utancının azalması Utanma duygusunun azalması Efendim Ve Kıllet-ül Halk Korku duygusunun azalması Halk Halk hangi halktır? Allah'tan korkmak Halfti duygusu yoksa, havfullah yoksa, haşfullah yoksa, hayası yoksa, demek ki nefsini bilmiyor. Bilmiyorum. Nefsini bilmediğinin alametidir, hayanın azlığı, korkunun azlığı. Müevin nasıl olacak? Haya sahibi olacak, utangaç olacak. Rabbinden utanacak, insanlardan utanacak, meleklerinden utanacak, İki omuzunda iki melek var, efendim, onların yanındayken Efendim yaptığı işe söylediği size dikkat edecek Allah'ın kendisini gördüğünü bilecek O da da riayet edecek Hayal sahibi olacak Yanakları kırmızı kırmızı oluvericek Yani iyi bir mümin utangaç olacak Sonra korkacak, korku olacak Allah korkusu olacak, neler? Çünkü Allah bir insana gazet ederse insan mahvolur. diyor bu, işin şakası yok. Yani Allah bir insana gazet etti mi sevmedi mi Allah'ın sevmediği bir duruma mi, düştün mü insan mahvolur, perişan olur. Onun için öyle bir durumun olmamasına dikkat edecek. Allah'tan korkacak. Allah'tan korkacak. Her yaptığı işe dikkat edecek. Allah-u Teala Hazretleri böyle güzel duygulara efendim sahip olmayı ve kendimizi Allah'ın sevdiği bir kul hale getirmek için gayret göstermeyi, ibadetlerimizi Allah'ın sevdiği şekilde yapmayı, efendim ömrümüzü hocasına uygun düşürmeyi, huzuruna da sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı, cennetiyle, cennaliyle de müşerref olmayı cümmemize nasır eylesin. <gülüyor> Bu hürmeti, esrarı, süretin katil. bir planımız var. Kararlaştırayımış. Buradan oraya bir Yalnız Bu gönderilen Saatlerin içinde bir acil bir şey var mı diye bir takvim. Yoksa efendim e, ders tarihi efendim ilginize arz Mevla'nın günahlarımızı hafta mağtolat eylesin diye beraberce evvela bir teybe ve istiğfar edelim. Diyelim ki günahlarımızın hafta için Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah El-Azimel-Kerimel-Lezî la i̇lahe Hu. El Hayel Kıyıma Tevze İle Allahu Mme Anta Rabbı, La İlahe İlla Abla Halakini, Ve Ana Abla Ve Ana Ala Axtıke Ve Vaadıke Nesretatı, Üldübitenin Ma Sanatı, Ebu bi nimetike aleyya ve erbu'u <gülüyor> bi zembi tahturili fe la yagferi zunube illa ente Tavdımız terbemizi kabul eylesin kulahlarımızı akıl eylesin ondan sonraki ömrümüz günahlara bulaşmadan sevdiği bir kul olarak geçirmeyi oğlanın cümlemize nasil eylesin efendim kardeşlerim o yanma abdestli gezin Peygamber Efendimiz'in adetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle yaparmış. <Gülüyor> Devamlı ataslı bulunan, hiç ataslı çalışmama gayretidir. Sonra her gün şimdi size tavsiye edeceğim zikirleri de yakın. Evet bu zikirleri ben size naklediyorum ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye etmiş büyüklerimizden. Efendim e, gelmiştir bu tavsiyeler. Onun için onları güzelce Gün gündüz. Gündüzün müyasetliği zamanda sabah veya akşam gece veya gündüz zikir reziklerinizi yapın. Zikir yapacağınız zaman artası olalım. Artası olur ama arkası olmak daha peyizlidir. Kıbrıya doğru diz çekerek oturun. ve yirmi beş defa estağfurullah diye tövbe ederek başlayın. Öyle de uygun bir, bir de bilmeyerek her Zikrede efendim şöyle başlayın, e, estağfurullah diye başlayın. Sonra bir Fatiha üç ihtiyası sorup okuyarak Bunların sevabını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar tarikatlarımızın silsilelerinden gelmiş geçmiş pirlerimizin, meşriklerimizin sedef Salihimizin, Evliya Allah büyüklerimizin ruhlarına bunları hediye edin o mübareklerin yardımları, himmetleri üzerimize olsun yardımlarını tanıt ve niyaz eyleyin. sonra gözünüz kapalı rahatı tenliği yapacaksınız. Rahat tenliği yapmak demek insanın ölümünü kabri ahireti, haşri ı neşri, i şebriyye efendim sıratı, cenneti, cehennemi göz önüne getirmesi düşünmesidir. Bunları bir güzel düşündükten sonra nefsinize diyeyim ki ey nefsi bak Ahirette insanlar Mahdun-i çıkacaklar Bu dünyada yaptıklarının birbiri hesabını verecekler Aklını başına topla Cenneti kazanacak işleri yapmaya çalış Cehennemden kendini kurtarmaya çalış Birazdan bir mazara bu dünyadayken affettirmeye gayret et Ahirette pişkanlığın kardeşi yok Hayatının kabrinin kıymetini bil Bir saniyeni bile başa geçirme diye Nefsinize mesaj edeceksiniz yani önce ölümü düşünmek, ondan sonra da nefsinize böyle nasihat etmek bir vazifedir. Buna rabıta-ı derler. Ölümü efendim, kafasında tahil etmek, düşünmek, ölümden sonraki olayları hatırlamak. Hatırlamak manasından tezekkür-i mevk Düşünmüş olması bakımından da tezekkür-i mevk derler. O hepsi de aynı şeydir. Tezekkür-i mevk, tezekkür mev veya rabıta-ı mevk şeydir. Bunu yapacaksınız zikret zaman bu nefsin ıslah olması için feyzimizin şök olması için lazım. İkincisi, rabıta-i yapmak lazımdır. Sikirde bizi karşınıza, hocalarımızla beraber, dedemine getirin gönlünüzü, gönlünüzü bağlayıp gelecek olan feyz-i ilahiye muntazır olun. İnsan şeyhine göre rabıta yapınca, o rabıtadan manevi bir irtibat kurularak sahibin nur ile çok teyizler gelir içi dışı nurlanır yaptığı ibadetin tadını duyar saygısını görür seyretlilikinde ilerleme olur tarikatın esrarına aşina olur sonunda daha güzel efendim müşahedelere hallere, derecelere nail olur. Onun için bir rabat-ı ürünçlüğü de iki. Üçüncüsü ve rabat-ı hızır dediğimiz şeydir. Rabat-ı hızır demek Allah'ın huzurunda öldüğünüzü düşünmektir. Nasıl düşüneceksiniz? gözünüz kapalı Yarabbi ayet-i kerimede bildiriliyordu her yerde hazır ve nazırsın. Ve hüve mâkûm aynh mâkîmdîn bu. Ve nahnu akheb-i ileyhî minhamdûl-verîk Biz kulumuza Şah denerinden bile daha yakınız buyuruluyor. Ve hüvallâhu fîs-semâ-i ve fîl-âz-i ilâh yâd Efendimiz'in üluhiyetinin olduğu külpürlüyor. Ya Rabbi sen her yerde hazır ve nazasın, ben senin huzurundayım, sen beni görmektesin. Ben, e, senin beni gördüğünü bilerek, bundan sonra sana güzel kıllık etmek istiyorum. Tevkik onu bana rafi söyle, beni de sevdiğin kulların arasına kabul eyle, hem de seni bu cidden, sana şükreden köyden kullarından eyle diyor, dua edeceksiniz. Bu da Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünmeniz gereği için rabitayı diye adlandırılır. kalbinize doğru baş eğilerek, kalbinize nazar ederek yapıldığı için de rabitayı kayıp adına alır. Demek ki, ben yani hiç zikre oturduğu zaman, bir tahta iştiriyorlar yapıyor, rabitayı ne yapıyor, rabitayı müşrik yapıyor, rabitayı hizir, huzur yapıyor. yapıyor. Bunlar bir hazırlık oluyor. Ondan sonra zikre başlarsınız. Evvela bir defa ''Estağfurullah Çetin'' hadis-i vardır, bir sonra yüz defa la ilahe illallah çekin bu hadis-i vardır iki, sonra bin defa Allah Allah, Allah böyle sevgeli al çekin, efendim her yüz defasında bir görerek ilahi ente maksudi ve rübate deneyi unutmayın sonra yüz defada salatı selam getirin peygamber efendimize, sonra da ayette emredilmiş bir vazife yani yüzde, yüz tane diye emredilmemiş ama ayette salatu selam getirmek emredilmiş, Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde de yüz defa çekilmesi tavsiye edilmiş o bakımdan yüz defa da gül aham diye başlayan ihlas suresini okuyun besmelesine bu zikirler bitince el açarsınız oyun bicağısınız allah Teala Hazretleri'ne dua edersiniz. Dünya ve ahiretin hayırlarını kendinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize, geçmişlerinize, Allah'ınıza, babamıza, evlatlarımıza, toşlarımıza istersiniz. Bizi de o olarak duadan unutmayın. Şimdi ben size zikir telkin edeyim. Peygamber Efendimiz'in ashabına böylece zikir telkin ettiği rivayet ediliyor. O an anıya uygulamalar. Siz beni dinleyin, önceden söyleyeyim. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun beraber geçelim, Mevdam şahit olsun. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın Gözünüzde yemin İçinizden Allah demeyi Sessizle devam ettirin Düşünür gibi Allah mübarek etsin. İşte böyle kimse büyümeyecek şekilde insanın içinden, kalbinden Allah demesine zikri kalbi derler. Bun de her zaman yolda, çalışırken, dükkanda, işte, evde, tarlada, bahçede otururken daima kalbimizden Allah'ı böyle zikrederek her zamanımız ibadet olsun diye zikri de diye çalışın bun zikri yapın. Değerli küçük sevaplar alırsınız. Tabi değerli işin asıl iyi Müslüman olmaktır. tam Müslüman olmaktır. Onun için namazları cemaatle kılmaya dikkat edin. Cuma'yı terk etmeyin. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini okuyun. Tam Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine uymaya çalışın. Fazla namazlardan ayrı Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği sevaplı namazlar vardır. Onları kılın. Birisi İşrak namazıdır. Sabah namazından sonra şöyle güneş doyup terahat atlığı çıkıncaya kadar Kur'an'la zikirle meşgul olup iki dekat, dört dekat işrak namazı kılınır. Çok sevaptır. Bir. Sabahla öğlenin arasında onda, on birde, öğleme şöyle kırk beş dakika kalıncaya kadar kılınabilen duha namazı vardır. Çok sevaptır. Dört dekat onu kılın. İki. Akşam namazının sünnetinin arkasından Üç rekat, dört rekat, alt rekat, namazı vardır. Efendim bu da insanın günahlarının yetmiş yıllık günahının silinmesine sebep böyle diyor müjde var. Bunu da kaçırmayın, 3 Sonra gece yatarken taze abdest alın, dört rekat namaz kılın, abdesti iyi yapın. Bu da gece yatarken gece namazı, evet. Sonra da uykunuzu bölüp geceliğin sahire kalkar gibi şimdiden Keşke namazına kalkın Teheccüd namazına Teheccüd namazı kılın Bu namazları tavsiye ederiz Namazının dışında pazartesi, Perşembe günleri Oruçlarını, eyyanı, düğüs oruçlarını Kandil oruçlarını, muhazem Şevval oruçlarını tavsiye ederiz Onları da tutarsınız Sevap kazanmak için Yapılması gereken şeyleri Duydukça, öğrendikçe yapın. Hayır hasenat yapın. Efendim Kur'an öğrenin öğretin, İslam'ı bilgileri öğrenin, öğretin. İslam'ın yayılması, tanıtılması Müslümanların mevzatı için parayla, para malınızla efendim, dününüzle, ilminizle, ilfanınızla hizmet etmeye çalışın. Öğretmek isterim. Böylece çok öncesine çalışın. Günahlardan kaçınmaya da çok dikkat edin. Her türlü günahtan sakının, gözünüzü harama bakmaktan sakının, dilinizi tutun, elinizde sahip olun, midenize haram girmesin, takva ehli olun, haramlardan çok sıkı kaçının, çünkü harama bulaştığınız mı, cezayı hak edersiniz, haram nokta mi, cehenneme düşük yanmadan o, onun cezası efendim şey olmaz. O noktundan günahlara bulaşmamak çok önemlidir tarikatta, takva ehli olmak lazımdır. Zaten tarikata takva yolu diyorlar. Sonra bir de ahlakınızı güzelleştirmeye çalışacaksınız bu günden itibaren kötü huylarınızı atmaya çalışacaksınız iyi huyları almaya çalışacaksınız çift tatlarda okuduğumuz büyüklerimizin hallerini görüyorsunuz onlar gibi dikkat edeceksiniz gündemize sahip olacaksınız ve böylece günden güne kendinizi geliştirip Allah'ın iyi bir kılı olma güzel ahlaklı kılı olma çalışacaksınız şimdi her gününüz bir fatura üç kılı olayla okuyun dağınızı Ders almak isteyenlerle ilgili çağıtlarımızı aldım. O ders almak isteyen kimseleri benim selamlarımı kabul ettiğini söyleyin. Efendim tarif yerine ona nezdedim. Onlar da o şeyleri, zikirleri, tesbihleri çüşsünler. Onlar da kabul ettiğini söyleyin, müjdeliyim onlara. Allah razı olsun. Şimdi duaını yapayım. Subhanallah. Allah femen men Allah azima Bu derviş olmak tarikatete girmek çok mühim bir iştir Allah'a söz vermiş oluyor insan Sahabe-i kiramın Evranlar efendimize Bağlanması, beyefektesi gibi oluyor. Onun için çok dikkat edin. Allah Teala Hazretlerine verdiğimiz sözde durun. İstikametten ayrılmayın. Neste şeytana yüz vermeyin. Allah Teala Hazretleri sizi sevgi amelleri muhabbet eylesin. Tarikatın adabını, ahlakını, tasavvufun güzel hallerini sizlere nasip edesin? Gönlünüzü mümürlandırsın. Basiretimizi açsın. Mavutatı Allah'a erdirsin. Aşkı Allah'ı gönlünüzü yerleştirsin. Gönlünüzü hayırlı ömür eylesin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kolay olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi cümlemizi müşerret eylesin. Bir hürmeti, esrarı, suretin, fatihahı. Kardeşlerimiz 3 adet 4444 salat-ı tehlikeye çekmişler. Allah-u Teala Hazretleri bütün ibadet ve taatlerimizle, hayrat ve bu kardeşlerimizin bu tesbihlerini de kabul eylesin, muratlarla maile eylesin. Peygamber Efendimiz'in işletaatine cümlemizi maile eylesin. Dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına onlar ve da bizleri dair eyleyip Dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bilmemizi mahkuz Şu okuduklarımızdan hazır olan İyghur-i Peygamber Efendimiz'in ruh-u fatihine aline, ashabına, efnağına, sadat ve Müşayfır ve aliyemize, ölü Allah büyüklerimize Bu beddeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına Eldemizde lefkın bulunan Enbiyaullah, ey Eybiyaullah, Saade-i Kiram'ın, Ebu Eyüp el-Enser Hazretlerinin, Yuşa Aleyhisselam'ın ruhlarına vasıl eylesin. Büyük yerimizin cümmet ve cümmetlerine cümmemizi nail eylesin. Onlarla bizi cennet ile cemaliyle beraberce dahil eyleyip, cümmet eylesin. Bu hürmeti esrar i suretin, Fatiha.